Kevser suresi, Mekke'den hazir olan bu sure, Kur'an-ı Kerim'in vahyin başlangıç döneminde indirilen surelerindendir. Kur'an'ın en kısa suresi olup, üç ayettir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, biz gerçekten sana verdik Kevser. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver. Doğrusu seni kötülüyendir Epder.